Günaydın Günay ay aydın günay ay ay aydın günaydın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 Gül'ün gazetelerine bakacağız. Birazdan dediğim 2-3 saniye sonra. Ama önce şu şarkının giriş kısmını bir söyleyelim birlikte. To life, Pili bitiyor çocuk. <gülüyor> Hoş geldiniz efendim şu videomuza. Hoş, Hoş bulduk. Günaydın. Dikkat ettiniz mi? Niye? 7-7-2009. Ay çok hoş değil mi? Ay 158.324 yılda bir gelecek bir tarih diyebiliyorum ben. Oktay abarttın. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayın ya. Çok keyifli bence bu program. Bence yapmacıklık bana yakışıyor. Ne dersiniz? <gülüyor> ee, ya hiç... hiç öteki tarafını bilmiyor olsak yapmacıklık sana yakışıyor da. Doğallık ayrı mı? öteki tarafını dön bakayım Ege'ciğim bak bir doğal, doğal, i̇şte doğal yapma diyor. çıkmak <gülüyor> değil seninkisi Sanki böyle biraz metazori gibi geldi bana Bana biraz metazori gibi geldi Teşekkür ederim Fahir <gülüyor> Bey <abi>. Rica <gülüyor> ederim Senden biraz daha sıkıcı bir şey yapacaktım tuttum kendimi ya, Yapsaydın hadi ya hazır başlamışken gidelim Metazori ne vuracağım? demek biliyorsun? Meta ile demek hmm. Metazori zor ile demek. Zor ile Zoraki. Vita yaptı dediler efendim. <gülüyor> e, <gülüyor> zorlama Şimdi... de demek istendi orada. Oktay. Yaz geliyor. <gülüyor> ya yapma. Tamam. <gülüyor> ya yapma ya. Yapsın ya. Benim hani kariyer basamaklarımızda yükselmemizi engelliyorsunuz. E illa böyle mi konuşacağım manav gibi? <gülüyor> manav gibi mi? Evet. 15 yıldır yayın dünyasındasın. Manav gibi mi konuşuyorsun? 15 yıldır. Öyle konuşuyorum. Manu abi tamam gibi. Tamam abi. O kasap. Zaman... Keşke kasap gibi konuşabilsem. Ne gibi konuşmak istiyorsan? Gönül, gönül ne denilebilir? Profesyonel gibi. Tamam profesyonel gibi. Konuş bakayım. 15 saniyen var. Bu 15 saniyeyi iyi değerlendirir. 15 saniye iyi değerlendiririm ama... Sizin de bana tamam. Destek. Destek. 15 saniye boyunca desteğimiz sonsuz. Fahir. Tamam. Oktay. Efendim... Ha biz de bir dakika. Biz de mi öyle konuşacağız? İstediğiniz gibi konuşun. Biz de öyle konuşalım fire. Evet tamam başladı. Yine önüme geçmeye çalışıyorsun. <gülüyor> Hayır tamam. Oktay. Efendim. Bu Oktay daha iyi. <gülüyor> biz yan Oktay ile ikili olduk haberin yok. Ee, öyle mi? <gülüyor> Hoşkusuna kaldı daha ben. <gülüyor> Oktay. <gülüyor> Efendim. Yaz geliyor. Efendim. Denizlere gidilecek. Efendim. Peki ne giyeceksin denizde? Ee, herhalde pantolon giyecek halim yok. Mayo <gülüyor> ya da bikini giyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. Bikini. <gülüyor> Şimdi ben dün çok güzel bir karar aldım. He. Tabii dün ikiniz de programdan sonra koşarak benden kaçtığınız için bu kararı oturup sohbet ederek değerlendirme imkanı olmadım. Gece de cep telefonundan kimseyi rahatsız etmedim. Halbuki dakikalarım var. İstediğim gibi rahatsız ederdim. O da benden olsun. Dün gece benden olsun. <gülüyor> Çok önemli bir karar aldım. Bu yazı alt üst de edebilir He. Ne bir şey? sadece beni ilgilendirmiyor. Tüm çevremi ilgilendiriyor. Ve doğru karar olduğuna inanıyorum. Ben... Bugün yayından sonra yanıma birisini arıyorum. Hemen buradan çıkacağız. Bir alışveriş merkezimize gideceğiz. Sponsorumuz olan özel bir alışveriş merkezine. Hmm. Hem biletlerimizi alacağız. Transformers için. Ay. Biletimiz için beklerken de gidip bana güzel bir silip mayo e alacağız. Bir şey söyleyeceğim. Silip mayo e açılımını gerçekleştiriyorum. Siyırımını hatta, sıyıra sıyıra giyeceğim. Yüzde yüz yanındayım Ege. Yemin ediyorum ben de bu kadar sıkıcı mayo dünyasından artık şortlardan morklardan gına geldi böyle dizlere kadar olan şeylerden. Benim küçük bir mayo'm var. Yine şort tipi olan ama küçük olanlardan. Sarıyor vücudu. Şey vücudu mi? sarıyor. Ee, James Bond'un sudan çıkarken Aa, giydiği mayodan. Aynen mayo'dandı. aynen. Ha, i̇şte ondan var. Biraz Ama, daha anlatsana Fahir. Üzerinde nasıl duruyor? Şimdi bu yeşil tamam mı? Arka Hı -hı. tarafında böyle bir şey var. Esneme var. Esneme var. Ege Ege biraz, bir esneme koyu var. Mısın? Sadece Fahir'i dinlemek istiyorum. Şimdi, ben ve be bazı dinleyicilerimiz. Peki Oktay. Peki. Yalnız. Hı. Evet. Böyle bir şey var. Ama bu beni kesmiyor. Kesmez. Daha da, daraltmak. Daha daraltmak. Bayanlarımın daha da küçülmesine. Kenarları kesiyor mu Fahir? E, kenarları bazen aşırı suda kaldığım zaman... Çıktığımda böyle izler oluyor. Böyle tam oraya tam oturmuş. Böyle mesela ellerini bir yere sıkarsın. Sonra çektiğin zaman orada tatlı bir kızarıklık. Aynen o hisi şey yapıyor, veriyor. <gülüyor> evet Oktay. Ee, bir yeri, e, mi? Var mısın benimle bugün silip varım, <gülüyor> ben, varım Mayo Varım. Mayosilip'in, silip mayonun dibine kadar varım. Yetti artık ya. Ne Yetti bu? artık arkadaş. Biz altına düşen şeylerle böyle bir güreşe mi giriyorsun? Er meydanına mı çıkıyorsun? Plaja mı çıkıyorsun? Ne bu kadar kapatıyorsunuz ya? ya. Cillop gibi bacakların var ya. Biçimli ya. Ben bu bacaklar için her gün bir buçuk saat spor yapıyorum. Ajda Pekkan'a buradan duyurulur. O gösteriyordu. ben niye gösteremiyorum kıllı bacaklarımı? <gülüyor> spor dediğin yayın mı? <gülüyor> Sporu <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Ayakta falan var. duruyorum bazen. He. Onlar da bacağı kullanmak değil mi? sayıdır yiyorum bugün. Slipleri alıyorum. Tamam abicim verdim şu. Nasıl deneniyor slip? Ha slip nasıl deneniyor? deneniyor? İçeri girip deneniyor. Kabin var abi aynı Kabin. şey işte. Kabin, Kabin basıncını ayarladıktan sonra hiçbir Hiç sıkıntı sorun yok. sorun yok doğru söylüyor adam. Nasıl Gecek o şey zaman donu falan da mı çıkaracağız? Evet. Don üstüne mi giyilecek yoksa? İsterse ben pantolon benim de de... Pantolon, ha, pantolon doğru bak normalde Oktay doğru söylüyor. Çünkü ben şey biliyorum. E, mesela kadın bikinilerde şey var. Orada... Özel, bir plastik bir plastik şey var bir deneme şey var. sırasında. Deneme sırasında duran. Erkeklerde öyle bir şey yok. Yok erkeklerde yok. Tamam işte öyle gireceksin ama. Ona göz don, Yani <gülüyor> şuna dikkat hay, edeceksin. Don, şuna değil. dikkat edeceksin. Başkasının önceden giydiği e, Slip Mario'yu eğer rahatsız olacaksan alma. Ya da sorarak al. Tek hakkım var Egecim. Ben sorarım da şöyle. Yani başkasının giymesi değil. Nasıl bir beyefendi giydi? Hı. Gerçi Slip mayo giyen adamın ben artık... Şehrimiz dedi yani tüm dünyada en nezih insan olduğunu düşünüyorum yani hiç öyle e, hani diye dolaşan e, hanzo bir takım adamları silip mayoyla görmedim ben herkes neredeyse ayak bileğine kadar uzayan güllü dallı bir şeylerle hmm. denize giriyor ben artık onlardan biri çok istemiyorum ya ben onlardan yeter yani ne bu Haşama mı 40 şey Kırkpınar şey gibi. Ne bu göbeklerin üstünde şortlar? Gençler, pırıl pırıl gençleri görüyorum. yani ne güzel tazecik var, vücutları niye sergilemiyor? Ne bir şey var? Pırıl pırıl tazecik vücutlar yağlanıyorlar. Böyle böyle parlıyor memeler falan. Kollar pozulu edeleli. <gülüyor> Edele de dedim. Evet. Böyle <gülüyor> mışak mışak da. Nedir bu şey ya? Kim icat etti? Daha doğrusu kim silip mayoyu bu kadar kötüledi de? Shortlar uzadıkça uzuyor. O zaman şey yapalım ya bir tane karşı şey cephe oluşturun. İlk cephemiz de burada olsun. Silip Mayon'un şahlanışıyla bu sene şey olsun bütün taraftarları da yanımıza bir şey gibi düşün. Hmm, koalisyon mu? Koalisyon değil de League mi? Lig değil de Böyle hani The şey yer nesi örgüt örgüt örgüt değil yani şimdi örgüteye yanlış gidiyor. Mafya mı? Yok mafya değil de böyle derneğin lobi diyelim lobi konfederasyon lobi, konfederasyon lobi tipi bir şey lobi tipi lobi değil. Böyle büyük böyle. Şimt Şimt içine lobileri koyalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şimdi bunları bu çocuklar çünkü herkes sahip. mı fahir. Ha sofa sofa sofa Herkesin odalara kapıların açıldı herkesin oturduğu bir alan tipi mi? Şimdi herkesin şeysi var ya, sıkıntısı var. Ben de giyemiyorum mesela. Ben de baba yiğitim. Benim de vücudum düzgün ama ben de giyemiyorum. Giyemiyorsun çünkü çevre baskısı. Çevre baskısı var. Madem öyle arkadaş bunlar bir araya gelecek. Bir gücü oluşturacak. Oktay senle başlayacağız abici. Boğaziçi Üniversitesi ve bu mahalle baskısı diye araştırma yapılmıştı da bir sürü konuşulmuştu ya. Ha. Biz de araştırmamızı yapalım. Araştırma yok yani. A4'leri A4 güzel yazalım. Olsun mesela 3-4 sayfa olsun Uzun olmasına gerek yok Ne yazdınız siz buna aklımıza gelenleri yazdık Kapak yapalım güzel bir kapak Güzel bir kapak yapalım Fotoğraflarımızı koyalım Tamam kapak Kapağ kısmını bana bırakın hiç merak etmeyin Çünkü ben dönem ödevlerinde hep kapakları kendim yapardım Kırmızı kalemle mi? Ya bu kalın yazıyla Aa, çok güzel. Ya oğlum onun ustasıyım yani. Türkiye'de kaç tane kaldı? Kalın, kalın. Türkiye'nin kalın yazı ustalarından biri stüdyo konumuz. Öyle bir usta zaten yoktu Fahir o yüzden... Olur mu o kadar? Bence, Bence. Çok, şansı çok büyük yani. Şansı çok. Ka Türkiye'de kaç tane kaldı dediğin orada ha. yoktu ki. <gülüyor> sen, sen ustayım ben diye girebilirsin. Silip Mayo dedik milleti coşturduk galiba. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, ben Ersun. Ersun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk bu Silip Mayo'ya kesin destek veriyorum. Ersun. Yürü be Ersun, Olur. Ersun, Olur. Ersun Olur. Bey. Aşırılarda. Tatile gittiniz mi Ersun Bey? Yok henüz gitmedim ama havuza giriyorum ve evet. artık ben de bu uzun şoklardan sıkıldım yani. Sizde de var için. değil mi o? Yani evet. giyip giyip sıkıldınız. Evet. Paçalarını kıvırıp kıvırıp duruyoruz yani. Ha bir de güneşlenirken öyle bir evet. dert de var. Yukarı sıvıyor, sıvama teknolojisi. Evet. Ya ne yapıyoruz biz kendi kendimizi cendereye sok. bir de bu kadar acıklı bir şey var mı ya? Paça sıyırmak ne demek deniz kenarında? Ersun Bey'e de slip mayo çok yakışıyor ben öyle tahmin ediyorum. Evet. Ya. Yakında ben de aynı şeye karar vermiştim. Programı duyuyor duymaz telefon telefona. O zaman şöyle yapalım beraber buradan çıkışta beraber. ya buradan çıkışta gidiyorlar. Hayır alalım. herkes farklı zamanlarda da alabilir. Evet. Ama cumartesi günü bir şu Ankara'da bir merkezde bir silip mayolarımızı geirek hava sıcak yağlarımızı sürelim bir gezelim şöyle hep beraber. Silip mayo buluşması. Silip mayo buluşması. Tamam. Gelenek Ankara birinci silip mayo buluşması. Olur mu Ersun Bey? Gelir misin? Tamam geliyoruz. Buluşuyoruz. Bravo izleyelim. be. Bravo, bravo. Arka, yani Ersun Bey'i o kadar iyi anlıyorum ki şimdi. Ersun Bey'in arabada biraz ses mi yapıyormuş? Camı çerçeveyi açmış. Arabada klimaj yaramıyor. Tüm dünya duysun diye. Evet. Şimdi yayından şimdi. belli bir kesim insan dinler. Ama ben camı dağıtayım da. Silip mayo giyeceğim arkadaş dedim. Ya yani Ersun Bey gibi çok insan var. Düşünüyorlar giysen mi falan ama tek başına o kadar zor ki. İşte hep beraber olmak lazım. Ya ilk başta toplu halde gezmemiz lazım. Zaten. <gülüyor> Tek çünkü silip küçük... mayolular yakalandı. <gülüyor> Valla başımızı ezi verirler. Nereye gezdiğimiz de çok önemli Fahir. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Yasemin. Yasemin Hanım. Merhaba. Şimdi biz e, kendi kafamızdan bu silip mayoların yavaş yavaş toplumdan uzaklaşmasının sebebi olarak kadınları görüyoruz. Siz ne diyorsunuz? Evet. evet. Katılıyorum. Ne iyi oldu diyorum ben de. Ne iyi oldu? <gülüyor> evet evet. Ama... Silip mayoya mayo gelen şu anda herhalde bir Rus turistler kaldı bir de abim kaldı. <gülüyor> <gülüyor> abiniz pırlanta gibi bir insan <gülüyor> <eviyle>. <gülüyor> abim üzerine mahalle baskısını yıllardır devam ettiriyorum ama herhalde e, sizin söylediğiniz gerekçelerle çünkü ben radyoyu yeni açtım daha <gülüyor> e, muhtemelen o da e, silip mayodan vazgeçmiyor ama geçse iyi olur diye düşünüyorum evet, ama ya neden adam ne da aşk olsun ya yani şimdi <gülüyor> biçimsiz vücutsa kadınlarda da bir sürü biçimsiz var. Evet. onlar bikinileriyle bir yok yok. Çünkü. Mesela aslında Ruslarda biçimsizlik yani. Eğer e, otellere gittiyseniz yaz saatinde herhangi bir otele gerçekten insanın bütün tadını alan Rus erkekler var. Kadınlar için e, aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama... Dolayısıyla onlar silip giymese iyi olur diye düşünüyorum. İnsanın tadını alan Rus erkekler mi dediniz? <gülüyor> yani o kıyafetlerini görünce yani o yağlı vücutlar altta böyle Minicik, tam sarkan he. sarkan böyle silip mayolar giymeyin ya. İşte, benim derdim de bu insan plaja gidip de kendini sergilememeli insan Değil plajda mi? özgür haliyle durmalı. Yani ben iyiyim. Göbeğim şöyle. O zaman plaja hiç mi gitmeyecek göbekli adamlar? Koylara mı gidecekler? Ya. Bak, şeylerinizi giyin. Uzun mayolarınızı giyin olmuyor mu onda? <gülüyor> o hiçbir şey ört yani hiçbir şey örtmüyor dediğim. O çok dünyanın hakikaten neden icat edildiği belli olmayan bir güneşten aracı. Ya siz bize abinizi tanıştırır mısınız? Abim e, Deniz Subayı kendisi e, şu anda Gördük'te. Fark etmez. Doğru yanımızda gerekçeleri, olması gerekçeleri, iyi olur. Gerekçeleri, gerekçeleri onun da daha ziyade şeyden dolayı yani iyi yüzemediği için çünkü o da e, sıkı bir yüzücü. E, muhtemelen siz aynı gerekçelerle yapıyor Yok. ama. Biz hala kuş. Biraz <gülüyor> bizim içeriksiz izleriz Oktay. O olaydan uzaklaştım. Ruslar beni birazcık e, uzaklaştırdı. Rus Fakat yok. Rus bir, yok. Yasemin. Kafayı de kafanız karıştı. Şöyle de bir anım var. Yer vaktinizi aldı zamanı söylediler. Biz ee, oralarıyla buralarıyla erkeklerin ilgileniriz. O yüzden hiç vaktim pek <gülüyor> önemli değil. Buyurun. Ya e, şeydeyken, e, yurt dışındayken, Amerika'dayken e, özellikle o dönemden önce Türkiye'de silip mayo çok yaygındı. Yani şeylerden bahsediyorum. 90'lı yıllardan bahsediyorum. Benim eşim de o zamanlar silip mayo giyerdi hatırlıyorum. Yani öyle fotoğrafları da vardı şu anda çok su yüzüne çıkarılmasa da. Fakat daha sonra 98 yılında biz yurt dışındaydık. Orada ilk deniz tatiline gittiğimiz zaman eşim silip mayo ile çıkınca etrafa şöyle bir baktı kimse silip mayo giymiyor. Silip mayo giyen birkaç insanın da e, etraftaki diğer bilen arkadaşlar gay olduğunu söylediler. Yani Amerika'da özellikle silik mayoyla çıktığınız zaman e, deniz kenarına sizin hakkınızda belli bir entibada oluşuyor. İşte o gündür ki eşim ondan sonra e, silip mayosunu e, dolabın alt köşelerinde bir yere kaldırıp <gülüyor> diğer baksırına döndü. İşte o Öyle. tozlu e, raflardan çıkma zamanı geldi. Gün bugündür. Öyle mi o, zaman oluşturuyorsunuz o zaman öyleydi. Gerçekten öyleydi. Biz e, gardrob'un köşelerinden çıksın diye. Abinizi de alacağız ama şimdi <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta subay olduğu için. Yanlış. Yanlış. <gülüyor> şey, bir oluşum <gülüyor> falan diyoruz. oluşum oluşum. Efendim biz Slip mayo ya. bunu yani. platform deyin e, Fahir. Platform deyin bence. Platform. Çok güzel oldu. Yani ben çünkü geçenlerde benzer bir konuda e, bir platform e, lafını çok kullanıyorlar <gülüyor> bu tür oluşumlar için. Çok güzelmiş e, slip ha. Slip Mayo giyenler ve giydirenler e, platforma. Canım bir de, şey de, bir de... <gülüyor> ne? SMP ya. Slip Mayo platformu. Slip SMP Bayo. mi? O da örgüt ismi gibi oluyor. Ha i̇şte o da şey olur, e, güzel olur, akılda kalıcı olur. Hayır ya, o platformu şey yaparız, e, güzel böyle atlayacağımız yere de bir platform kurarız, üzerine de olur, SMP yazarız, evet, orada. Hem o platform, hem eyvallah. o platform, böyle espriler. Eyvallah, eyvallah. Peki Yasemin Hanım, bir şey soracağım. Siz nasıl bir mayo ile girdiniz bu yaz denize? Daha giremedim be. Ben Ankara'da Giremiyor. şu anda e, çalışıyorum. Hatta Ayrancı'dan işe gitmeye e, şey dedim durdum şu anda. Anladım. şimdi hani e, şöyle Şimdi laflar. Eyvallah. E, diyeceğim mesela <gülüyor> bilmiyoruz vücudunuzu da. E, birisi size şey dese yani Yasemin böyle böyle Bu görüyorsun, da olur mu? Böyle tadımı kaçırıyorsun. Mi? <gülüyor> Ee, sen de şu hani kadınların mayosu ne olursa olsun ne kadar kapalı olursa üstü. Ben, ben bacaklar biliyorum açık. ya ben biraz kendimi biliyorum hani e, kilolu olduğum dönemler de oldu işte hamile doğum sonrası falan. O zaman dizlere ee, kadar mıydı mayonuz? Yok be o zaman hani daha ben aslında şeyde havuzda falan şey seviyorum e, bildiğiniz e, yüzücü mayosu seviyorum burada havuza girerken de Ankara'da öyle tercih ediyorum ama denizde falan tabi ben de bikini giyiyorum ama e, dediğiniz gibi hani çok böyle etrafı ama bikini <gülüyor> ve mayo zaten rahat şeyler. Bizim derdimiz dize kadar uzanan bol kumaşlar. <gülüyor> doğru söylüyorsunuz. Haklısınız. Biz dünyada. bir şey korkmayız. Bakın gay dediniz bir şey dediniz. Hiç korktum mu? Eyvallah. <gülüyor> hiç ama öyle ama korkularımız ama yok bizim. Öyle bir şey vardı gerçekten. Çünkü eşim de yıllarca şey giymişti. Silip mayoyla e, giymişti. Fakat orada giyince böyle bir şeyin kenarında, denizin kenarında bir kala kaldı. Çünkü etraftaki herkes e, uzun baksırlarla giyiyordu. Bilmiyorum. Belki orada da moda değiştirmiş. Değişmiştir. Daha çok ee, kumaş satmak için tekstil endüstrisi böyle be, bir eyvah. şey uydurdu. <gülüyor> aynı fiyatı beyecim. Aynı fiyata işte daha aynı. Sleep. Hayır silip daha Silip daha silip çok hesaplı. Silip çok pahalı. Hayır en abi. O zaman, Hadi ya. O zaman Hiç kumaşla pahalısın. alakası yok yani şey diye düşün ya. Çocuk kıyafetlerinde şey değişiyor mu? Bir yaşındaki çocuğa da aldığın kıyafet aynı 4 yaşındaki çocuğa da aldığın ya. kıyafet de aynı. O yüzden evet, daha da pahalı olabiliyor bazen. O zaman yani, demek kesinlikle. ki çok kalite bir kumaş kullanıyorlar. Parasını vericisiz evet. şey... var bunun üstüne ya o ıslak şortla dolaşıyorsun sistit olursun şey olursun böbrek <gülüyor> Erkekle sistit teknolojisini de Hoş geldiniz Egemi. Olmaz bir erkeksizdir. Yani biraz zorlaman lazım tabi. Zorlarsak biraz olur. Ama şey oluyor ya sudan çıkıyorsun yapışı veriyor ya böyle bir tam. böyle bir şey işte o ya. O paçalarından sağlık ya. Recep İvedik işte. Benim gözümde Recep İvedik canını. Çok teşekkürler Yasemin Hanım sizi tutmayalım. Eyvallah kolay gelsin. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. de başarılar diliyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. SMP. Ben SMP'nin logosunu da buldum. Ne? Böyle bir slip mayonun arasından sıyrılmış bir gökkuşağı. Çok güzel. Madem gök tercih koyması... ediyor. O zaman hani onları da oradan alalım. Ha oradan tamam. Birlikle yani beraberliğe de... en çok ihtiyacımız var. Bir kenarından tut. şöyle gök kuşağından bir taraftan gökkuşağı gülüyor göre bir taraftan öbür taraftan da şey güneş ışığı olarak çıksın. Güneş Yok olmaz. Vallahi. Gök kuşağının evet. yerine başka ne var? Hay tek ışık girsin. Ha tek taraftan, ışık girsin. Bir taraftan gök e, O zaman o direkt ama doğrudan şey oluyor ya. SMP bir gay platformu durdu gibi bir şey oluyor. Direkt gök kuşağını falan karıştırmayalım bence. Hayır. Yani o zaman ayrımcılık yapıyor. O zaman kenarda slip mayo'nun kenarından ne çıkacak? <gülüyor> Çok özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> gök çıkmazsa ne çıkacak? E, lo, şeyi düşünürüz canım. P P mi çıksın? P P tipi bir şey Platform. mi? Çıksın? Platform. Platform çıksın. Platform <gülüyor> çıksın? Platformun PS yanlış abi. Platformun PS'si çıksın. Tamam. <gülüyor> Telefonlar kitlendi. Yani yani yani ama şu reklamlarla bir hadi bir ayıp olmasın dinleyicimize. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Onur Sabuncu. Onur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne diyorsunuz? Platforma katılıyor musunuz yoksa çekinceleriniz Platformu mi var? Platforma şöyle katılıyor. Emela bir önceki konudan başlayayım. Ee, Mayonun bir tarafından ışın kılıcı çıksın diyorum ben. Çok, Çok güzel. güzel. fikir. Yani bilmiyorum artık. <gülüyor> güzel fikir. Oğlum <gülüyor> biz her türlü fikre açırız. Yani gayleri almayalım diye belki böyle bir şey yapmış olalım. Niye korkuyorsunuz canım? Niye el almayalım? Allah el Allah. ele birlikte denize koşacağız. Yani ya da güneşe doğru koşarız. Olmadı, aziz, doğru koşarız. Olmadı bir yere doğru koşarız. Az evvel ki hanımefendinin belirttiği belli kaygılar var. işte hani Amerika'da silip mayo giydiğin zaman şöyle. Oluyor. Amerika'da ne yaparsan yap. İlla bir gay deme potansiyeli var zaten. hani. Ee, onun yüzden bu muhtemelen şeyden geliyor bu. E, Sörfçülerden kaynaklanan bir uzun uzun şortlar. Ha, onlar kendilerini öyle plaja gittikleri zaman biz böyle sizin gibi malak gibi güneşte yatmaya gelmedik. Biz sörf yapacağız. Bunu evet, da şortumuzla evet. belli edelim diye mi geliyorlar diyorsunuz? Tahmin ediyorum öyle. Çok mantıklıymış. Her şeyde madem biz silip giyeceğiz bundan sonra ve madem ayrı görünmek istiyoruz radyo otu bize silip dağıtsın Ortada yani münasip bir yerine radyo otu logosu. Süper silabonu. fikir ya. Bir kenardan ışın kılıcı bir taraftan radyo otu. Artık daha da herhalde bizden kırılır Onlar peki onu, o beden ne oluyor yoksa böyle beden bedeni large, x large Öyle falan filan mı yoksa böyle ortalama bir şey yapılır herkese uyar gibi büzgün yapacaksın hayır sonra radyo tüyü çok seven biri de zor duruma düşmesin küçücük bir şeyin içine girmeye çalışan adam yakalandı diye plajlarda ya çocuk yapmamak lazım tabi. İşte ortalama bir şey değil. Beden beden yapmak lazım. Beden Olur, beden yapılır. Ben alayım o zaman. Radyo <gülüyor> otuyu çok seven zaten giyince belli eder kendini. Silip <gülüyor> boyunun öyle bir özelliği var. Oo, siz ben... çok seviyorsunuz galiba radyo <gülüyor> Ben bedenleri alıyorum o zaman. Onur Bey'in bedeni mediummuş. Yazdım <gülüyor> ben. Yaz Hı. yaz. Çünkü biz ilk bin, bin tane bastırıyoruz değil mi ilk? Bastırmak Bastır... mı? <gülüyor> Maya bastırıyor. <gülüyor> Yaptıracağız. Bastıracağız işte oğlum. Işın kılıçlarını nereye bastıracağız? Onur Bey çok teşekkür ederim. Gidiyoruz efendim, görüşmek üzere. günler. Şu reklamları girsek aslında mayo bastıracak parayı kazanacağız ama. telefonlar bana. hala yanıyor mu? Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Slip Mayo platformunun temsilcisi olarak karşınızdayız bu sabah. Ne oldu? Bir Kulak şey oldu. Benim kulaklığım da var. O benim kulaklığım da var. O zaman o baktan de değil. Hadi ya. Evet. Eyva eyva. Dur bakayım. Önce de biraz mikrofonu aç. Bir şey. Sevgili izler şu anda mikrofonlar değil. Bir onu kız kız, yayın kız, kız. kız kız kız kız. Müzikte problem yok ama. Yok hayır ya. Evet. Ol. Ha tamam tamam ben benden kaynaklı. Benim sesimde problem yok değil mi? Yok hayır. Evet. Siz... siz konuşun. Sizde var galiba. Siz Şimdi var. evet biz var. Sama fahiire aldım. Soluma da Konuş bakayım. Oktay soldan soldan geliyorsun. Süper. Sağ kulağı yani. Ben o sende zaman, sol kulağı. O zaman abi alsana. Ege bir al ya. <gülüyor> <Ha>. Ben sağdayım. <gülüyor> <gülüyor> Sağdaki. <gülüyor> Hep. Pansa. Hayır bunu... Şeyden yaptım. Buyur Fahir. <gülüyor> Buyur Fahir mi? <gülüyor> Buyurayım canım. Arabada yan koltukta oturanlar şimdi. Evet. Arabada dinleyenler için. Fahir sen o yanda bedavadan gidenlere bir şeyler söylemişsin. Ne olacak canım adamın arabası var seni götürsün Hı. yani ne çıkar diye. Oktay sen de şoföre sesleneceksin. Her sabah her sabah alıyorsun. Bir günden bir güne benzin alayım mı dedi mi diyerek. Tamam. tamam hadi başla. Hadi. Abi Aynı ne... anda konuşabilirsin. hiç problem ha. değil Kimseye rahatsız etmeyecek Abi ne olacak zaten yolunun üstü ya Her gün gidiyor zaten bırakıversin Ne olacak yani yük mü oluyorsun yani Kaç yıldır tanışıyorsunuz yüzle Bir iyilik yapıyorsun ya el tarafıya Suratını da büyümüş Arabası da araba İn olsa bari. Diye. Ortaya almıştım son lafı. Evet tam ortadan ben söyledim ben zaten. Arabası da araba olsa ortadan söyledim lafı. Slip Maya platformu olarak bence konuyu açtık ama zihinlerde bunun yıllarca yankılanması için e, ben eski kayıtlarımızdan birini buldum yine. Modern Sabahlar olarak e, zamanında bir Silip Maya oratoryosu hazırlamışız. <gülüyor> Aa çok güzel. Hatırladınız mı? Hatırladım. Evet o oratoryosu çok güzel. İlk kurulduğu yıllarda o zamanlar Slip Maya bu kadar tepkiyle karşılanmıyordu. <gülüyor> Evet ee, çok güzel günaydınlar. Sonra bak o oratorio gene. Yine... Elimize çıkar geldi. <gülüyor> <gülüyor> Elimize <çıkarı> geldi. <gülüyor> Dekan eline çıkar verir mi diyorsun? <gülüyor> Lekesi çıkmaz faal. Çıkar da. Çıkaramam. Onu onu güzel e, dinleyebilir miyiz yoksa yayından sonra mı yoksa dinleyince şimdi paylaşalım? Çünkü mı? güzel bir oratorioyor bu saat yani de, itibariyle güzel, güzel biraz, gider. Yani şey de diğer oratoryolardan farklı olarak böyle biraz e, türkü formu gibiydi böyle bir tatlı bir ezgisi de var yani ben onu hiç hatırlamıyorum <gülüyor> <gülüyor> sen hatırlıyor musun Fahim Bak, bakacağız ben de bir iki herhalde başladığında hatırlarım Hadi gibi geliyor bakalım dinleyelim mi Slip mayo giyeceğim, denize ineceğim. Slip mayo denize ineceğim. Slip mayo giyeceğim, slip mayo giyeceğim. Slip Denizde cehim, sipa yok kiye cehim. Denizde cehim, sipa yok kiye cehim. Denizde cehim, Ya ne kadar güzel, ne kadar hoş ezgiler. Çok güzel olmuş ya. <gülüyor> <gülüyor> bir dinleyeceğimiz bizimle birlikte. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın kolay gelsin. Teşekkürler. Şimdi görüşürüz. görüşürüz. Mehmet ben. Mehmet Bey hoş geldiniz. Platformdan mısınız yoksa katılmak mı istersiniz? Ee, dışarıdan mısınız? Objektifim. Hemen buyurun. Objektifim. Aslında short'la ilgili çok büyük bir şeyi atlıyorsunuz. Ekonomik bir gerekçeyi atlıyorsunuz. Nedir abi? Ee, şu ki yani şortla denize girip veya havuza girdikten sonra çok rahat eğer bir yerleşim merkezindeyseniz Hı. gidip çıkarmadan e, kuruş sözlerinizi alışverişinizi vesaire yapabilirsiniz. Ama mayo ile deniz veya havuz kenarından uzaklaşırsanız... E, Sokakta tehlike diyorsunuz. Tehlike aslında ben de bir süre giydim mayo fakat şu televizyonda şeyi gördükten sonra açıkçası yesaretim kırıldı artık giymiyorum. Niye kırıldı? Ee, Neyi Kırılmasın yani, cesaretin? Önce modacı vardı ya bıyıklı. Cemil İpekçi. Ha, Cemil İpekçi ile sevgilisini e, plajda <gülüyor> mayalı bir resimleri yayınlandı şeyde, e, gazetelerde. O gün bugündür maya giyerken e, bir rahatsız eseriyorum. İşte biz yani. zincirleri kırmak istiyoruz. Biz biz bir de size demiyoruz ki eski mayalarınızı atın. O şort mayalarınızı da yanınıza. Ne kadar yer kaplıyor zaten. Kıvırın kıvırın. Onu evet. şey, hatta silibin içine sokun. <gülüyor> kıvırın kıvırın silibin içine sokun. Havalı görünürsünüz. Hem havalı görünürsünüz hem de denizden çıktınız. Bir Aa. yerleşim yerine gideceksiniz. Elinizi atın mayanın içine. Lak! Çıkarın şort <gülüyor> mayanızı. Çok haklısınız ama. Yani şöyle bir riski her zaman hatırlatıyorum dediğim gibi. yani Havalı göründüğünüz insanların... <gülüyor> e, Daha havalı olma durumu. Evet, evet yani sizin havalı göründüğünüz insanların e, cinsiyeti de çok önemli yani siz her ne kadar hani karşı cinsi sürekli karşınıza alıyorsunuz ama hani başka insanlara da havalı görülebilirsiniz hani güneyde vesairede artık gözünü karartmış birçok insan var <gülüyor> o yüzden ya en tamam i̇şte, tabii ben onu baştan söyledim tek tek dolaşmayacağız platform ekip olarak çalışacak Timleri ayıracağım ben sizi hiç merak etmeyin. Zaten organizasyon şeması 3 aşağı 5 yukarı kafamda hazır. Muz. Plaj voleybolu. Siz 6 kişilik timi. Mısırcıya. Siz Mısırcıya. Siz Muzcuya gidiyorsunuz. Ondan sonra hepimiz bir yerde toplanıyoruz. Zaten aramızda şifreleşme falan olacak. Birimizin başı derde girdiği zaman biz ekip platform olarak oraya zaten hücum edeceğiz. Halay çekerek el ele koşacağız. <gülüyor> siz <gülüyor> siz, siz zaman... markete, markette bir tane mayo. Sıyla adam alışveriş yaparken görseniz rahatsız oluyor musunuz olmuyor musunuz? Parayı nereden çıkardığına göre <gülüyor> rahatsız oluyor. Gömlek, olurum, <ya>. gömlek <gülüyor> cebinden çıkarıyormuş. Silip. <gülüyor> <Vallahi işte> dediğim <gülüyor> gibi yani şey şehir merkezinde silip maya çok tehlikeli. Yani şöyle komik görüntüler de olabilir anlattığınıza <gülüyor> göre hani ikişerli üçerli gruplar handleiyorsunuz çok güzel güvenlik içinde. ve Ama el ele yürüyoruz. Şöyle görüntüler de oluşabilir hani iki üç ikişerli üçerli mayolu bir grup önden gidiyor arkasından işte ikişerli üçerli dörderli Şortlu veya kotlu başka biri. Merak etmeyin biz orada çember harekatı yapacağız. O bizim arkamızdan gelenlerin arkasından da 12 şerli gruplar halinde ma e, silip mayağullar gelecek. <gülüyor> Onlar zannediyor ki biz çünkü önden yem gönderiyoruz. <gülüyor> Arkadan çember ile onları e, imha edeceğiz. Hayır askerliği komando olarak yaptığı için platformun da tip kısmını ona ver. Onunla bir çözüm de önerebilirim size. Hani belki ben çünkü bir ara yaptım. Hani mayo üzerine şort. Denize girerken... O da çok mantıklı. Güzel Şortu bir çıkarıp, geçiş dönemi olur. E, tabii tabii. Alışveriş yapmaya giderken üzerine maya, ama bu sefer de savunduğunuz görüşe ihanet etmiş olursunuz gibi geliyor. Yok merak etme. Bu sene alışma senesi <gülüyor> seneye patlatacağız. Biz zaten savunduğumuz görüş şey değil ki canım. İki şort yıl sonra şort her... yine normal hayatta giysin, Şorta karşı değiliz biz. Sokakta donlu dolaşmak. <gülüyor> çünkü çok uç bir nokta olacak. Denize girerken şort mayo değil. Slip kullanırsın. Slip giyirsin diyoruz. Bizim görüşümüz bu. Bu sene slip İki sene içerisinde erkekte tanga modasını başlatmayan platform ne olsun? Tamam o zaman şöyle yapıyorum ben mayomu atmıyorum. Mayolar atılmasın. <gülüyor> sizi takip ediyorum lütfen bir rapor Çok verin. Çok teşekkürler hiç merak etmeyin ve bu arada e, bir kez daha anlamış olduk ki erkekleri geylikle korkutmuşlar. Evet, evet ya ma slip mayonun bitmesinin <gülüyor> tamamen sebebi homofobiymiş. Aa, ben Platformun ilk tatil yeri platform ilk turunu düzenliyor. Olimpos'a gidiyoruz. <gülüyor> Ben de bir şey söyleyeyim mi? Olimpos'a nasıl gidiyoruz biliyor musun? Denizden çıkarak. <gülüyor> Yürübege böyle şimdi çıkar doğru. Çıkma Denizde Day. eğlenirken herhalde bir denizaltıyla mı geleceğiz? Hayır. Tekneyle, Tekne atneyle. Uzaktan kimse görmeyecek. Teknenin diğer tarafından atlayıp yavaş yavaş yüzeceğiz. Bir grup insan yüzüyorsunuz ama ne zaman <gülüyor> sudan çık. No, anne, anne, anne, dur, dur, dur. Silip mayolarıyla çıkacaklar. Yani şimdi şeyden korkuluyor aslında. ...bir insan ne giyersek giysin... ...davranışı bellidir yani... ...sen efemine görünmekten korkuyorsan... ...o zaten şeyle de görünürsün öyle... ...mayoyla da görünürsün yani... ...daha doğrusu şortla da görünürsün... ...ama şey... ...body bilicilere bakarsan mesela... ...onlar böyle uzun uzun şortlarda çıkmıyorlar... ...vücudun her tarafını sergilemek zorundasın... Ah. ...çok güzel olacak... ...çok güzel bir yaz bizi bekliyor diyorum... ...şimdi ilk e, önümüzdeki zorlu şey yayından sonra çıkıp üçümüz bir anda bir şeye gireceğiz mağazaya gireceğiz. Slip mayolarınızı görebilir miyiz diye? <gülüyor> Elinizdeki bütün slip mayoları alıyoruz. Platformu çünkü ilk önce. Beyler yani sen paranı aldın değil mi? <gülüyor> elden, aldım, <gülüyor> elden aldım. Oktay tamam sen de, de var biliyorum. Biz de aldık. <gülüyor> o zaman hazır bu paraları çok güzel bir yatır. Çünkü bütün piyasadaki bütün slip'leri topluyoruz ve dağıtıyoruz. Çok cüzi fiyatlara. Bugün haşlanmış mısır fiyatına şey veriyoruz bir haşlanmış mı? Siz Nasıl dağıtacağız? Şey? Yayından mı dağıtacağız? Yayından değil canım. Nasıl da Ya yüzde göreceğiz olacak. oğlum. Ben öyle işte telefonda tanımadığım şeye verme. Göreceğim, yüz yüze göreceğim. Bedeni tak çıkaracağım. Sizin ne? Large. Large çıkardı ver. Sizin ne? Small. Olmaz. Sana medium. Large giy onları. Bitti gitti. Güzel, bir Bir anda ben sana söyleyeyim. Binlere ulaşacağımızın garantisini veriyorum. Böylece şu şey de ortadan kalkar. Gay sen slip mayo giyersin. Hayır, hayır efendim. Bu acıya hayır diyoruz. Rahat rahat yüzmek istiyorsan silip mayo giyersin. Şehirde dolaşacaksan, yani bir gün ben inanıyorum insanların rahat rahat donla dolaşabileceği şehirlerde olacak. Herkesin donlar sadece dört duvar arasında donla dolaşmayacak yaz geldiği zaman. Şunu mu diyorsun ege? Herkesin donla dolaşabildiği bir ortamda. <gülüyor> yani bunu mu diyorsun? Onu onu demeye getirdim maalesef öyle oldu. Tabii ki böyle desem daha kolaydı bak. O zaman ben sizi uğurlayayım. Sinit bahsettik. Gündem olarak değerlendirdik. Önümüzdeki saatte rahat rahat bakarız gazetelere. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hey İlkalp İnsanlar Polar'ın sunu modern sabahlar devam ediyor. Bir yanımda Fahir Tevfik Öğünç. Diğer yanımda Oktay Bülent Demirci bizimle birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun efendim. Abi bu sabit e, numaraların taşınma İmkânı çıktı ya şimdi. Sabit numaralar, ev telefonları. Adı üstünde nasıl taşınıyor ya? Yeni evine mi götürüyorsun? Evet, taşınırken yeni evine götür. Çok ısrar edersen adam onu yapıyoruz dedi bize taşınırken. Sanki bütün dünya arıyormuş gibi eski numaramızı koruyalım istedik <gülüyor> ondan sonra ama onun tatlı bir sıkışması oluyor dedi hatlarda. Ne kadar sürüyor? Ayda para mı istiyorlar? Ayda 100 gibi bir şey veriyormuşsun yani. Hadi canım. Bölgen değişirse. Ayda 100 ne ya? Yani biz işte 440'lı bölgeye geçtik ya şeyden. Hı -hı. Tamam bölgen değişti. 400. Her ay 100 lira mi? 428 428'diniz o... siz. Evet öyle bir şeyden öbürüne geçince. Öbürüne, şimdi artık öyle bir şey yok herhalde. Çünkü bu düzenlemeden önce taşındınız siz. Yeni mi olmuş güzel? Şehir içinde numara taşıma uygulaması. Yönetmelikler yayınlandı biliyorsunuz. E zaten çok Palaro'ydı. Dijital şeye geçilmiş ne olacak yani? Orada iki tane düğmeyi kıvıracak. <gülüyor> i̇ki düğmeyi ver Şimdi mi yapışır? yeni abone kaydı yap, yapacak olan Türk Telekom dışındaki işletmeciler abonelerine o ilin alan kodunun artı bir fazlası olan alan koduyla üretilmiş numara verecek. Örnek veriyorum. İzmir 232 artı bir 232 artı bir eşittir 233. 8 puan tam sonuç. <gülüyor> Şimdi evet aynen öyle 300, 313 olacak mesela Ankara'da. Öyle bir e, taşınabilir numara istiyorum ben arkadaş diye başvurursan. istediğin yere diye. gidersen onu mu e onu Peki şehir içindekiler nasıl arayacaklar bize? 313'le arayacaklar işte. İşte 313'le. Ha şehir içi gibi mi olacak evet. peki ücret? Tabii canım şehir içi gibi olacak. Hatta daha da ucuzlayacak diyorlar. Böyle bu uygulama çünkü işte Türk Telekom dışında da bir takım işletmeler Bunu e, yüklenebileceklermişti Yüklenici firma Aman zor olacak şimdi Oktay Demirci'yi ben arayacağım Oktay 313'e geçmiş miydi Yoksa normal mi çevireceğiz falan diye E sen zaten şeyden çevirmiyor musun Telefon hafızalı değil mi ama başını 313 koymazsan nasıl o zaman hafızalığına çevirmiş oluyorsun? Kaydederken 313'lü kaydedersem bir sorun olmaz falan. Gerçi bu mantıkta numara değiştirmenin de bir etkisinde olmaması ya lazım. Ya benim yeni telefonumda ev telefonumda yani yeni telefonum dediğim bayağıdır kullanıyorum da mesaj falan gönderebiliyor musun? Evet. Bu çok güzel bir uygulamaymıştı. Niye sizin telefonlarınızın mesaj alıcısı var mı? Var. O zaman size mesaj atışacaksın. Ben mesaj işte... kullanmıyorum artık. Ev telefonundan mesaj çok güzel. Yani neden kullanmıyorum Çünkü dersen. E, ayda 20 saat ücretsiz konuşuyorum. Mesaj parayla. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden mesaj sevmiyorum. Sabit telefonlar numara taşıma uygulaması rekabeti ve beraberinde görüşme ücretlerinde de ucuzluğu getirecek arkadaş demişler. Bırak. Şimdi dahasın <gülüyor> istemez <gülüyor> <gülüyor> yeniliklere açık değiliz İstanbul'u niye iki tane iki kodlu yaptılar ya Avropa'ya yakası ve e, abi e, olsun abi. Avrupa tamam Avrupa'ya gitmek istiyoriyorsun numara mı yoktu yani orada böyle... yok canım sistemdir yani o, o zaman yaptıoğlu da numara ya kişi vardı yani hay numara etmediği içine gece Avrupa veya şey diye ikiye ayırdılar bazı büyük şehirler New York'ta da öyle iki ayırıyorlar. Mesela yani ben çok gitmedim ama biliyorum yani New York, Aşağı verirmiş. New York yukarı New York Yukarı New York arıyorsan farklı bir kod çeviriyorsun Almanya'da da öyledir aşağı Saksonya yukarı Saksonya, Saksonya. <gülüyor> Ayrancı da niye öyle değil mesela Aşağı yani. ayrancı yukarı ayrancı. Doğru. Ama aynı şey aşağı eğer eğer eğlence de yukarı yasak. eğlence de var Etlikte var mı aşağı eğlence diye Hı, tabii. Yukarı eğlence diye bir yer yok değil mi ya Vardır canım bir şeyin aşağısı varsa yukarısı da illaki vardır Belki yukarısı da etliktir işte ya yukarısı etlik değil aşağı eğlence yukarı eğlence var işte arkadaşım bir şeyin aşağısı. Küçüğü Sen varsa büyüğü de ne? vardır. Sen ne işin bir şey sorgularken ya? Ya bir de bir semt ismi bulmak bu kadar zor mu ya? Ne? Aşağı ayrancıya ayrancı deselerdi yukarıya da mesela çömlekçi deselerdi bu kadar zor bir şey mi ya? Olur. Bir, ay, semt ismi bulmak. Mesela şey kayboldu Büyük Esat kayboldu. Nerede Küçük Esat çok güzel duruyor Büyük Esat diye bir şey... Bitti gitti. Maalesef gitti. Maal, tutmuyor. Bazen de tutmayınca tutmuyor. Ama Sen, en güzel tutanlar Almanya'daki. Aşağı Saksonya, Yukarı, yukarı Saksana, Saksonya. Ya. Oralar çok güzel tutar. bulmak ismi zor canım. Bamonte diye şey olursa, yer olursa. Pardon, sana, beyler durur. ama Vefa İstanbul'da bir adıymıştı. <gülüyor> Gözüne mikrofon kaçar <gülüyor> radyoyu yakalamam. Yakalandı. Ay ay öyle bir şey yani ona Çıplak göre. Japon özür diledi. Bak onun şeyini vereyim 12 yıl önce Edirne'ye gelmiş bu Ahmet in. ben hatırlıyorum onu. Böyle bir festival vardı Japon gösteri yapıyordu. En Don son böyle, böyle bir şey vardı. Şah diye onu çıkardı. Böyle bir şeyler yapıyordu. 10 yıldır utanç içinde yaşıyorum dayanamayın diye Ahmet Tahçiye'ye gelmiş işte özür dilerim. Neydi bilir. o şovunun bir kısmı mıydı Aynen, yoksa şovun... artık böyle iyice seyirci bunu sempatik buldu coş dedi dur ben şunları unutulmaz bir an yaşatayım <gülüyor> diye mu çıkardı? Ya yani? zaten bir damlacık bir adam Japonların durumu da belli zaten sen ne diye böyle fütursuzca kendimle barışayım diye... E, olayı Sergi Sarayına çeviriyorsun. Gerek yok. Ahmet Taşlı'ya gelmiş. 10 yıldır utanç içinde yaşıyorum. Geceleri gözüme uyku girmiyor diye Ahmet Taşlı da sarılmış teselli etmiş. Üzülmedi. De Tek yol harakir mi demiş. <gülüyor> Tek yol harakir. 10 yıldır vicdan azabıyla yaşayan Japon mu olur ya? Ya hakikaten bunlar harakir yani. yapmıyor mu? 15-20 gün yaşıyorlar diye biliyorum ben vicdan azabıyla. Bence şey çok güzel olurdu. Ne? Böyle bir özür dilemeden sonra falan ondan sonra Barış Manu. Orada bir daha çıkarsın. <gülüyor> Tip adamsın ya. <gülüyor> Pardon efendim. Dayanamam. Dayan <gülüyor> bir sıcaklık görünce sizden dayanamam. <gülüyor> şaka lan şaka diye gene şey Ahmet Taşçı da o zaman zaten Ahmet Taşçı kurtarmış onu. Baş pehlivan. Şey diye ceketini çıkarıp beline dolamış bunu. Almış kucu. Linç edeceklermiş adamı ya. Hadi ya. Bir ben damlacık o, adamı. Anı hatırlıyorum da aynı şey yaşanmıştı işte. Mehmet Erbil'in programında da bir adamın donu indi ya. Hı <gülüyor> hı. O orada, donu indirildi Egecim. İndirildi yani önemli değil işte orada. Biri, biri kendi rızasıyla öbürü Mehmet Ali Erbil'in rızasıyla. Donsuz bir adamla karşılaşılınca insanların büyük bir kısmı gülmeye başlıyor en başta. Sonra bir grup insan bunu, Tepkileşiyor. bunu tepki gösterilmesi gereken bir durum olduğunu görünce insanımız da donsuz bir adamın etkisiyle herhalde kim nereye çekerse oraya gidiyor. Ha diye gülen adamlar bir anda lince de dönüyor. <gülüyor> Gülüyorduk ya boşver hadi şimdi biraz da <gülüyor> lince edelim. Çok yani. eğleneceğiz ya çok güzel. Mesela halbuki biz ne yaptık dün? Biz Zahire ne Tahir'e ne kadar olgun karşıladık. Hmm. Dün mü? Önceki gün mü? Bu, ben, Hatırlıyor hatır hatır ben hatırlıyorum ya dün. Dün müydü? Dünmüştü. Ne kadar olgun ve demek ki böyle çok kalabalık içinde yapmayacaksın. Tabii. Ne zihniye? Arkadaş grubunda. Sabah saatlerinde. <gülüyor> en fazla 3 kişilik bir ortamda yapacaksın. <gülüyor> Zimbabwe devlet başkanı Zimbabwe Mugabe -ya, Zimbabwe Alkombayya Zimbabwe Alkombayya Günaydın Günay Ay, ay dın, dın dın dın Günay Ay Ay Aydın 9.53 <gülüyor> <gülüyor> saat Modern Sabahlar devam ediyor Biraz da kendi programımızla Konuşalım Buyurun efendim <gülüyor> Zimbabwe Alkombayya Zimbabwe Devlet Başkanı Mugabe Biliyorsunuz Evet e, Mugabe Afrika işlerinden sorumlu Amerika Afrika Bilişi, işlerinden sorumlu Biraz büyükmüş adamın şeyi ya. Koca kıtayı mı vermişler? Hayır hayır. Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı, Afrika işlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Johnny Carson hakkında ahmak demiş. "Johnny diye bakan olursa ahmak denir yani. Böyle bir ahmakla konuşulmaz." demiş diplomatik olarak. Ahmak doğru bir ifade mi? Bilmiyorum da John olması gerekmez mi bakan olduktan sonra? Yok canım, Johnny gitar var ya. At o. Johnny gitar. Play it again. Play yani, it again. Bilmiyorum. Çünkü... Anlıyorum. İnsan ee, şarkı... bakan olunca bir kendine... Bakan olunca. Mesela Oktay'ın <gülüyor> arkadaş ismi... Arkadaş arasındaki ismi diyelim Oki. <gülüyor> Gerçi böyle Bülent... arkadaşları olmadığı için. Çok mutlusun. <gülüyor> mesela Oktay Bülent Demirci. Oki Bilo Demirci. Yani Oki Bilo diye bakan olur mu? Var var eğer Oki Bilo... Bülent... Demirci olacaksam senin de ne olacağın Ne belli. olur abi benim belli. Fahir Gülü. <gülüyor> <gülüyor> Yok Gülü değil de bak şey bana Fahirella derler mesela. Aa güzelmiş. Fahirella. Bir kere kısa olması lazım. Bir isim yani bir şey söyleniyorsa bir lakap veya takma isim onun gerçek isminden kısa olması lazım ki bir işlevselliği olsun. Bizim iki tane Fahir, arkadaşımız... Fahir, Fahirella... Hı vardı. İkisinin adı da Umut'tu. Hı. En başta büyük Umut, küçük Umut diye başladık. Hı. Biri Umut'ta direndi. Diğerinin adı da oldu. Umut Fidan. Hı. Sonra Fido oldu. Sonra Zü'de oldu. En son Zü diye geçiyordu sadece. <gülüyor> Bizim radyoda Ziya vardı mesela. Zi Ne Hı. kadar havalıydı. Z diye geçiyordu. Doğru. Benim hiç öyle bir şeyim olmadı. Ama yani. benim hiç öyle bir şeyim olmadı ki. kuşka ay ay işte keşke en büyük eksiğimiz de bu galiba birbirimize Rakan, olan takma güzelliğini yani... kaybettik gibi geliyor ve bu dersen? bir tek bize özgü bunu biliyor muydunuz hayır ağzın çemçurdu çok hoş çok zarif <gülüyor> çok naif ay. çok çoktan çok kalite. olur mu kalite. kalite sevgili dinleyiciler modern sabahların sonuna geldiğimizi açık açık söylemekte zarar yok zaten görünen köy kılavuz istemiyor <gülüyor> diye düşünüyorum yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Af buyurun bu se bu kez çarşamba sabahında ya <gülüyor> af buyurun dikkat buyurun. <gülüyor> Yalnız dikkat buyurun. Bu kez çarşamba sabahında birlikte olacağız ve içimizde slip mayolarımız olacak. Güzel bir şarkı ile bırakıyoruz modern sabahlara Leyla Kalif Shakespearean Love. Goodnight. Günay aydın ay, dın dın günay ay, ay, dın.